Rabbim ben kavmimi gece ve gündüz demek sizin aralıksız davet ettim. Eğer senden 950 sene boyunca bir mücadele isteniyorsa, eğer senden gece ve gündüz durmaksızın bir mücadele isteniyorsa, işte öyle bir azim sahibi olacaksın ki, öyle gayretli olacaksın ki, öyle güçlü, öyle kuvvetli bir azim sahibi olacaksın ki, 950 sene gerekirse bu davet için çalmadık, kapı bırakmayacaksın. İnelhamdülillah, nehmaduhu, ve nesta'inuhu, ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min neşrûre anfusina ve min seyyâte amalina. Me'yehdihillâhu fe'uvel muhtâd. ومن يضلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً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 وَمَنْ يُطَعِ الله وَرَسُولَهُ فقد فَازَ فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بدعه وَكُلَّ بدعه ضلالة وكل ضلاله في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم من يريدون ليضفيئوا نور الله بأفواههم والله مطم نوره ولو كره kitabında bizlere bu dinin ikame edileceğini vaat etmiştir Bu din yeryüzünün tamamında fitne kalmayıp din tamamen Allah'ın olduğu gün işte o gün bu din tamamıyla yeryüzünün tamamında ikam edilecektir. Allah subhanahu ve teala bunu kitabında umumi zamanlar için beyan ettiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem kendi yakın tarihi için hem de kitapta zikredildiği gibi umumi tarih için bunu vaat etmiştir. Bu din yükselecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en zor zamanında en sıkıntılı zamanında bütün düşmanları onun etrafını kuşatmışken her an yok olma tehdidiyle karşı karşıyayken açlıktan yiyecek ekmek bulamazken karnını açlıktan iki tane taş bağlamışken ben size Rum'un hazinelerini vaat ediyorum diyerek bu dinin ikamesini vaat etmiştir. Ben size İranların, Mecusilerin hazinelerini vaat ediyorum. Ben size Bizansların hazinelerini vaat ediyorum diyerek en zor, en sıkıntılı zamanda dahi bu dinin ikame edileceğini, bu dinin yükseleceğini, yeryüzünden fitnenin tamamen kalkacağını sadece ama sadece Allah'ın ahkamının, yüceltildiği topraklarda yaşayacağımızı bize vaat etmiştir. Bununla birlikte konstantinye İstanbul'un fethini bize müjdelemiştir. Bununla birlikte Roma'nın fethini bize müjdelemiştir. Bu mutlaka ama mutlaka gerçekleşecektir. Müslümanlar buradan Roma'ya kadar İstanbul'a kadar bütün yerlere hakim olacaktır. Müslümanlar Allah'ın dinini Şirkin merkezinde ikame edecekler tevhid sancağını şirkin bütün merkezlerine dikeceklerdir. Velav kerehel kafirun, kafirler bunu istemeseler de, ağızlarıyla Allah'ın nurunu yok etmeye çalışsalarda. Velav kerehel müşrikun, müşrikler bunu istemeseler de bu vallahi billahi tallahi gerçekleşecektir. Ancak arkadaşlar Allah سبحانه تعالى dinin ikamesini kendi bizzat emriyle gerçekleştirebilirdi. Kun fayakun, ve iza qada emran, f innama yaquluhu kun fayakun. O hükmeder. Biz sabah uyandığımız zaman din tamamen Allah'ın olmuş bir şekilde kalkabilirdik. Ama Allah سبحانه تعالى bunu müminlerin eliyle gerçek bunun müminlerin eliyle gerçekleşmesini dilet. Bu müminlerin eliyle gerçekleşecektir. İşte bugünkü hutbemizin konusu hangi müminlerin eliyle gerçekleşecektir? İstanbul'un fethi kimlerin eliyle gerçekleşecektir? Roma'nın fethi kimlerin eliyle gerçekleşecektir? Allah'ın dininin hakimiyeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin pak sünnetinin hakimiyeti, tevhidin hakimiyeti, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesinin hakimiyeti, kimlerin eliyle olacaktır? İşte bunun bu sorunun cevabı din başlığımız bu. Din azimlilerin omuzlarında yükselecektir. Bir kere kardeşim diyor yazar. Din ancak azim sahibi kimselerin omuzunda yükselecek. Lüks içinde yaşayan, şatafat içinde yaşayan, bir eliğada, bir elibalda balda yaşayanların dünyasına dünya katmak için yaşayanların Malına mal katmak için yaşayanların, evladına evlat katmak için yaşayanların sırtında, omuzlarında yükselmeyecektir bu din. Bu din, rahatından vazgeçenlerin omuzlarında yükselecektir. Bu din, dünyadan vazgeçenlerin ve Allah'a vermiş olduğu sözü tutan, gerekirse nefsinden dahi vazgeçecek karakterde azimlilerin sırtında yükselecektir. Sabahtan akşama kadar dünyanın peşinde koşan, Akşamdan sabaha kadar boş işlerle uğraşanların omuzlarında yükselmeyecektir. Gelin tarihin sayfalarını karıştıralım. Bu din kimlerle yücelmiş? Bu din kimlerle ikame edilmiş? Bu din kimlerle yeryüzüne hakim olmuş? Yeryüzünde tevhid sancağı dalgalanmış. Tarihe baktığımızda karşımıza Nuh Aleyhisselam'ı görüyoruz. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا Nuhan ila قَوْمِ فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً illa 50 عَامًا Biz Nuh'u kavmine gönderdik. 950 sene o kavmin içinde mücadele etti. Kardeşim öyle bir azim sahibi olman gerekir ki 950 sene mücadele etmen gerekiyorsa bunu göze alman gerekiyor. Bu davayı hakim kılmak için 950 sene yürüyeceksin denilirse 950 sene yürüyeceksin denilirse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 Değerli kardeşim, öyle bir azamet, azim olacaksın ki, öyle bir azim sahibi olacaksın ki, uzamadan olacaksın ki, ateşlere atılma tehlikesi karşısında bile bir saniye bile vazgeçmeyeceksin. Tıpkı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi, uyku zamanı geçireceksin. Yok edilmek tehlikesiyle karşılatsan da, Etin lime, lime edilme tehlikesiyle karşı karşıya olsan da Yıllarca tağutların cezaevlerinde hürriyetin gasp edilmiş bir şekilde Esaret altında yatamak, yatmak tehlikesiyle karşı karşıya olsan da Öyle bir azim sahibi olacaksın ki bu dini ikame etmek adına kapı kapı kapı kapı, kapı durmaksın çalışacaksın Devam edelim yolculuğumuza Karşımıza Musa aleyhisselam çıkacak öyle bir kavimle karşı karşıya ki annelerinden doğmuş çocukları yok eden bir zalimle karşı karşıya. Öyle bir firavunla karşı karşıya ki sadece kendi iktidarını, kendi otoritesini güçlendirebilmek adına insanlara her türlü zulmü reva gören bir firavunla karşı karşıya ama onun karşısına gidip senin arınmaya niyetin var mı diyecek cesaret var. Onun karşısına gidip seni alemlerin Rabbine davet ediyorum diyecek kadar azimet var. İşte kardeşlerim böyle bir azim gerekiyor bize. Bu azim olmaksızın Musa gibi her türlü tehlikeye karşı, her türlü sıkıntıya karşı, her türlü derde karşı. Şiravunun kapısını çalıp senin arınmaya niyetin var mı? Ben Rabbinin elçisiyim diyecek azim sahibi insanların omuzunda yükselecektir bu din. Devam ediyoruz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyoruz. İkra, bismi rabbikellezî halak ve emrini aldıktan sonra hira'da 23 sene boyunca hiç durmuyor. Hanımı vefat ediyor, taife gidiyor. Amcası vefat ediyor, taife gidiyor. İşkenceler, kendisi ve etrafındaki Müslümanlar her türlü işkenceye uğruyor ama azminde zerre kadar bir eksilme göremiyoruz. Yürüyerek Taif'e gidiyor, yürüyerek Tebü'ye gidiyor, yürüyerek Medine'ye gidiyor, yürüyerek Mu'te'ye gidiyor, yürüyerek hem de 53 yaşından sonra devesinin sırtından hiç inmiyor. Yaşlılık, ayaklarının tutmaması, hastalık, dert, tasa hiçbir şey, hiçbir şey onun bu dini ikame etmesinden onu geri bırakmıyor. Hocam bugün biraz rahatsızım demiyor. Bugün işlerim vardı demiyor. Bu dine yardım istendiği zaman kendisi Rabbi ondan bu dini tebliğ etmesini istediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç hasta olmadı mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini hiç kırgın hissetmedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerini kaybetmedi. Oğlunu kaybetti. kaybetti. Eşini kaybetti. Amcasını kaybetti, en büyük kayıpları verdiği günde dahi azim sahibi bir şekilde bu dini ikame etme mücadelesi verdi. Devam ediyoruz. Hocam onlar peygamberdi. Peygamber olmayanlara bakalım. Enes bin bakalım. Bedir Savaşı'na katılamıyor ve diyor ki, eğer Allah bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bir gün mücadele etme cihad etme savaş verme imkanı verirse insanlar ne yaptığımı görecekler diyor Enes bin Nadır'ın azmi gibi bir azim olmadan ey kardeşim İslam nasıl ayağa kalkar diyor yazar Enes bin Nadır'ın azmi gibi Bedir'e katılamamış elinden bir fırsatı kaçırmış dikkat edin neyse olsun değil değil değil bir daha böyle bir fırsat gelirse ben neler yapacağım neler Allah'ın dinine yardım etme adına bir fırsatı kaçırmış olsun ya böyle bir durum yok. Pişmanlık var ve azim var azim. Bir daha Allah'ın dinine yardım etme imkanı gelirse bana ben neler yapacağım neler. Uhud gününde savaştı ve dedi ki ben cennetin kokusunu Uhud'da alıyorum. Öldürüldü. Onun bedeninde 80'den fazla yara buldular. Kız kardeşi onu parmaklarından tanıyabildi. Kız kardeşi onu parmaklarından tanıyabildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Nadir hakkında diyor ki Allah'ın öyle kulları vardır ki bir iş için Allah'a yemin etse Allah onu boş çevirmez onun dilediğini yerine getirir. İşte böyle azim olmadığı sürece böyle gayret olmadığı sürece böyle uğraş olmadığı sürece bu din hakim olmayacaktır. Allah Subhanahu ve Teala bu dini bütün dinlerin üstüne hakim kalacağım dedi. Allah Subhanahu ve Teala vallahu vallahi vallahi mut, mutimmu nurunu tamamlayacak dedi. Ancak Allah'ın nurunun tamamlanması, Allah'ın kelimesinin en üstün olması bu şekilde azim sahibi kimselerin omuzunda olacaktır. Ebubekir Sıddık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ediyor. Birileri diyor ki biz zekat vermeyeceğiz. İslam'ın bir hükmünü, Müslümansan zekat vereceksin ya da çizge vereceksin. İslam'ın bir hükmünü uygulamak için orduyu donatıyor ve savaşa gidiyor. Ve diyor ki vallahi Allah'a yemin olsun ki namazla zekatın arasını ayıranlarla savaşacağım. Koşkusuz zekat malının hakkıdır. Allah emin olsun ki Resulullah'a ödedikleri bir oğlağı bile vermeyi bana reddederlerse ben onlarla savaşacağım. İslam'ın bir hükmünü uygulamak için ne kadar azimli görüyor musunuz? İslam'ın bir hükmünü uygulamak için ordular çıkartıyor. Savaşlar seferber ediyor. Devam ediyoruz. Musab bin Ümey'l karşımıza çıkıyor. Medine'nin en yakışıklısı, en zengini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en çok benzeyeni. Allah yolunda hicret ediyor. Malını, mülkünü her şeyi bırakıyor. Allah yolunda hicret etmeden önce annesi ve dayısı tarafından çok işkence uğratıyor. Ama o bunlara rağmen işkence uğradım, sıkıntıyla karşılaştım, biraz taviz vereyim demiyor. İşkenceye uğruyor, hicret ediyor. İşkenceler onu daha büyük bir amele sevk ediyor. Medine'de onun vesilesiyle onlarca kimse Müslüman oluyor Ve Uhud'a gidiyor. Sancak onun elindedir. Sağ koluna bir darbe geliyor, kolunu kaybediyor. Kolumu kaybettim. Savaşmaktan artık bana özür, bana mazeret demiyor. Savaşmaya devam ediyor ve sancağı yere düşürmüyor. Diğer koluna bir darbe geliyor. İki kalanlarla sancağı tutmaya çalışıyor. Lanetli İbni Kam'an ölünceye kadar ona kılıç vuruyor. Ve o ölünceye kadar sanca bırakmıyor. Ey kardeşim diyor yazar. Bu devam eden azmin bir zamanlar refah ve bolluk içinde yaşayan Musab bin Ümeyr'in ölümünden sonra da devam ettiğini göreceksin. Musab bin Ümeyr şehit oluyor. Üzerinde elbisesi var. Üzerine örtülen elbise başına çektiğin zaman ayyanın kapatmıyor ayyanın kapattığın zaman başını kapatmıyor değerli kardeşlerim Hamra'ul Esed gazvesini bilir misiniz Uhud savaşından sonra gerçekleşmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Uhud savaşında büyük bir yer almıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisi yer alıdır Medine'ye dönülmüştür her evde şehit vardır her evde kayıplar vardır her evde Ağır yaralılar vardır. Bir haber gelir ki Mekkeliler Medine'ye saldırmak üzere geliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen ordusunu toplar. Bütün Müslümanlar benim kolum yaralı, benim bacağım yaralı, benim abim daha yeni vefat etti şehit oldu. Benim babam şehit oldu şeklinde münafıkça mazeretlere sığınmazlar. Allah'ın Resulü'nün peşinden giderler. İki tane de kardeş vardır. Der ki kardeşim yanımda olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Uğud'a katıldık. Her ikimizde yaralıydık. Resulullah müezzini çıktı ve cihad için tekrar çağrıda bulundu. Kardeşime dedim ki böyle bir günde Resulullah'ı terk mi edelim? Böyle bir günde Resulullah'a katılmayıp da ne yapacağız? Her ikisi de yaralı. 8 mil yürüdük ve Müslümanlara yetiştik diyor. 8 mil 13 kilometre yapıyor. Yaralı bir vaziyette Kılıç darbesi almış bir vaziyette 13 kilometre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısına icabet etmek için yürüyor kardeşlerim. İşte bu iki kardeşin azmi olmadığı sürece bu din yükselmeyecektir. Ya da doğru cümle şu şekilde olsun bu iki kardeşin azmi gibi Musa bin Umeyr'in azmi gibi Enes bin Nadır'ın azmi gibi azim olmadığı sürece bu din senin elinle yücelmeyecektir. Bu din Allah'ın izniyle kesinlikle yücelecek. Tevhid bayrağı kesinlikle dalganacak. yüzünün dört bir tarafında Allah'ın hükmü kesinlikle yuklanacaktır. Bunu bize Rabbimiz vaat etti. Bunu bize doğru söyleyen ve söyledikleri doğrulanmak zorunda olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize vaat etti. Eğer bunun senin elinle gerçekleşmesini istiyorsan işte böyle bir azim gerekir. Size bir şiir okuyayım. Bu şiir kimin? Bakalım. Ülkelerde nurun ışığı o ülkelerde nurun ışığı görünecek. Yani tevhid her tarafta yayılacak. Onunla yeryüzü dalgalanacak. Onunla savaşan hüsrana uğrayacak. Ona teslim olan yeryüzünü yaracak. Keşke ben de onlardan olsam. Keşke ben de onlara katılabilsem. Görsem ve ilk sığınanlardan olsam, en önde gidenlerden olsam, Kureyş'in kötü gördüğüne yaklaşsam, Mekke'ye karşı çığlık atsam, hepsinin kötü gördüğü arşın Rabbine ulaşsam. Şiire baktığınız zaman, tabii Türkçe okuyunca pek bir tadı gelmiyor ama, Arapça olarak çok belagatlı bir şiir. Şiire baktığınız zaman bir insan var, İslam'ın muzaffer olacağına iman etmiş, tevhidin her tarafta yayılacağına iman etmiş, Kureyş'in yerle bir olacağına iman etmiş ve diyor ki, keşke diyor, o gün orada ben de olsam, keşke bu din yücelirken ben de var olsam Keşke bu dine yardım etme imkanım olsa Bu şiiri kim yazmış biliyor musunuz kardeşler Var mı bilen Varak bin, bin nefel Bedeni yorgun Azmi kırık Belli bükük Saçı beyazlaşmış bir adamın şiiridir bu şiir Yaşlı bir adamın şiiridir Saçı dökülmüş bir adamın şiiridir Belli bükülmüş bir adamın şiiridir Neyi o özlüyor Dinin yüceleceği o günü özlüyor. Ve çok yaşlıdır. Keşke ben de böyle o güne ulaşabilsem. Yaşlılığına rağmen, belinin bükük olmasına rağmen, bedenin yorgun olmasına rağmen, hala ama hala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yardımcılarından olmak, Ensarullah olmak, Allah'ın dininin yardımcılarından olmayı ne yapıyor? Rabbinden diliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yardım etmek için dünyaya içindekinleri ve dünyaya içindekileri ve içindekilere karşı meydan okuyan Varaka bin neferin sözleri işte kardeşim senin karşına duruyor. O İslam dinine giren ve Resul'e tabi olan ilk insan olmayı diliyordu. Meydan okumasında bütün müşriklere karşı çıktığını ilan ediyor. Allah Teala kendisini o güne bırakırsa Kafirler ne kadar velvele koparırlarsa koparsınlar, Hakk'a yardım edeceğini, Resul'ün savaşında ona destek olacağını söylüyordu. O Allah rızası için hiçbir kınayacının kınamasından korkmadan, sadece ama sadece bu dine hizmet etme azmiyle yaşıyordu. İşte değerli kardeşim diyor yazar, İslami hareketin bireyleri önünde hiçbir şeyin durmasının, mümkün olmadığı bu yüce gayrete ne kadar da muhtaştırlar. Ne cezalar, ne engeller, ne olursa olsun onların Allah'ın dini yolunda koşmasını asla engelleyemez. Hiçbir engel İslam davetçisinin Allah'ın dinine yardımını engelleyemez. Hiçbir hastalık bu dine yardım etmeyi engelleyemez. Hiçbir kötü durum, dünyevi problem senin bu dini ikame etmen uğruna çalışmanı engelleyemez, engellememelidir. Diyor ki yazar, Selahaddin Eyyubi'nin azmi gibi bir azim olmadığı sürece İslam nasıl ayağa kalkacak? Geçmişteki onuruna ve izzetine nasıl kavuşacak? E Selahaddin Eyyubi Hiddin Savaşı'nda haçlıları parçalayan bir azimle savaşmıştı. İslam, İslam ümmeti Şia'nın bidatıyla, batınlilerin sapkınlığıyla bozulmak üzereyken sahih akideye onun gayreti, onun mücadelesiyle ulaştı. İslam alimler demişlerdir ki, O kendi sarayını bıraktı. Saltanatını bıraktı. İhtişamını bıraktı. Lüksünü bıraktı. Rüzgarın sağa sola sürüklediği bir çadırda yaşamaya razı oldu. İslam'ın hakimiyeti için sarayı bıraktı. Çadırda yaşadı. Bütün hayatı mücahitlerle beraberdi. Yazın çöl sıcağında, kışında sert soğukta vakit geçiriyordu. Tarihçi olan i̇bn Şeddat diyor ki, onun cihada olan sevgisi hayret edilecekti. Cihad onun kalbinde büyük bir yere sahipti. Öyle ki sadece cihat hakkında konuşuyor, başka hiçbir şeye bakmıyordu. Sadece cihada anlatıyor ve sadece cihada insanları yönlendiriyordu. Allah yolunda cihaz sevgisi için ailesini, çocuklarını, evini, memleketini terk etti. Bir çadır içinde yaşamaya razı oldu. İşte çocuğunun çoluğunu terk etmek, evini terk etmek, barkını terk etmek, rahat yatağını terk etmek ve bunun karşılığında gerekirse kuru toprak üzerinde, gerekirse bir çadır üzerinde yaşamaya razı olanların sırtında omuzlarında yükselecektir tevhid davası. Allahu Teala bu ümmete Selahaddin Eyyubi'nin sebatını nasip etmeseydi, ümmetin dini ve toprağı gasp edilecekti. Bundan sonra ne yaşanacak bir din ne de üzerinde yaşanacak bir toprak parçası kalacaktı. Değerli kardeşlerim, Allah'ın dini uğruna azimli olmanın, azimkar olmanın öneminden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım senden iyi işlerde sebat etmeyi ve azimli olmayı diliyorum diye Rabbine dua etmiştir. O halde Rabbimize dua edeceğiz. Allah subhane ve teala bize azimlerden kılsın. Suyun tencerenin içinde kaynaması gibi bu amaç sahabenin kalbinde kaynıyordu. Su, tenceren için nasıl duramaz, fokur fokur fokur eder? İşte ashab-ı kiramın, işte salihlerin, işte velilerin kalplerinde de dine yardım etme üzere azimli olmak işte bu şekilde kaynıyordu. Ey kardeşim, senden istediğimiz işte bu azimdir. Senden istediğimiz diyor yazar, kapsamlı bir azimdir. İlimde azim, amel de azim, davette azim, cihat azim, iman da azim, yakın da azim, sabır da azim. Rıza da azim. Dinin her alanında azimli olmak. Nefisleri ıslah etmede, nefsimizi düzeltmede azim sahibi olmak diyor. Allah subhane ve teala buyuruyor. İnne Allah eştera minel müminin ve emvalehum. Allah müminlerden nefislerini ve canlarını cennet karşılığında satın almıştır. O halde satılanı bir an önce sahibine teslim etmek gerekir. Hepimiz tüccarız. Birçoğumuz ticaretle uğraşıyor. Bir kimse bizden bir ürün alıp da bedelini ödeyeceğini vaat ettiği zaman ilk yapmamız gereken nedir? O ürünü sahibine sattık artık değil mi? O ürünü sahibine teslim etmek gerekir. Allah subhanehu ve teala müminlerin canını ve malını satın almıştır. Artık canlarınız ve mallarınız Allah'ındır. Karşılığında cennet verecektir. Karşılığında Cennet verecektir. Artık vakit satılanı sahibine bir an önce teslim etme vaktidir. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Kaide şudur kardeşlerim. Sen Allah'ın dinini dert edinmezsen Allah seni dünyayla dertlendirecektir. Sen Allah'ın dinine vaktini ayırmazsan Allah subhane ve tela vaktini dünya ile meşgul edecektir. Sen zamanını Allah'ın dinine ayırmazsan zamanın dünya meşgalesiyle yok olup gidecektir. Değerli kardeşlerim. Evde ailemizle problemlerimiz var. Bu problemin en büyük sebebi senin Allah'ın dinini dert edinmemendir. Sen Allah'ın dinini dert edinseydin Allah senin dünyalık dertlerini giderecekti. Sen Allah'ın dinini dert edinmediğin için Allah subhane ve teala dünyayı dert olarak senin önüne koydu. Hocam çocuklarımızla ilgili problemlerimiz var. Allah'ın dinini problem edinmediğin için... Bugün daha gelirken gördüm. Bir tane kafir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le röportaj yapıyor. Gördünüz mü? Daha gelirken gördüm. Kaç evlisiniz diyor. Evli misiniz, bekar mısınız diyor. Karşısında bir tanesini oturtmuş. Bunlar yaşanırken Allah'ın dinine küfürler edilirken, Allah'ın dinine söylenirken, İslam şiarlarıyla dalga geçilirken Allah'ın ahkamına dair bir hükmün bile yeryüzünde uygulanmazken sen dünya ile meşgul olur, Allah'ın dinle yardımı kesersen Allah da Allahu ve Teala da sana dünyayı dert olarak verecektir. Hocam maddi problemlerimiz var. Allah'ın dinle yardımı unuttuğun için maddi problemim var. Hocam sağlık problemlerim var. Allah'ın dinle yardımı unuttuğun için sağlık problemlerim var senin. Değerli kardeşlerim, ihfezullâhe yahfazke. Siz Allah'ın hukukunu koruyun. Allah subhanehu ve Teala ailenizle ilgili hukukunuzda size yardım etsin. Siz Allah'ın tevhidini koruyun. Allah subhanehu ve Teala çocuklarınızla aranızdaki problemde sizi korusun. Siz Allah'ın kelimelerini koruyun. Allah subhanehu ve Teala dünyevi meşakkatlerden, dünyevi dertlerden sizi korusun. İslam alimlerinin hayatına bakıyoruz. Resullerin hayatına bakıyoruz. Hiç mi hastalanmadınız? Hiç mi derdiniz olmadı? Hanımızla, hanımınıza hiç mi atışmadınız? Çocuklarınıza hiç mi küsmediniz? Hiç mi aç kalmadınız? Hayır, hiç aç kalmadılar. Niçin? Çünkü böyle bir dert olmadı onların. Olsa bile onlar bunu dert görmedi. Çünkü onların çok büyük bir derdi vardı. Çünkü onların çok büyük bir meşgalesi vardı. O da Allah'ın dinine yardım etmekti. Değerli kardeşlerim bu birincisi. İkincisi, bunun üzerinde özellikle uzun uzun duracağım ama şimdi değil. İkincisi, Allah'ın bir sünnetini hatırlatacağım size. Allah kavimleri birbirleriyle değiştirir. Kafir kavmi alır, yerine başka bir kafir kavim getirebildiği gibi Müslümanları tebdil etmede Allah'ın sünnetlerine bir sünnettir. Allah Subhanahu ve talha Kur'an-ı Kerim'de iki yerde sizi gideririz yerinize bir kavim getiririz diyor. Eğer siz Allah yolunda cihadı terk ederseniz men yertedde minkum andini Allah bi kavmin Allah cihat eden bir kavim getirecektir. Bir başka ayette siz cimrilik yaparsanız Allah infak eden bir kavim getirecek sizi götürecektir diyor. Değerli kardeşlerim, içinde yaşadığımız şu dönemde Müslümanların sayı olarak çok olduğuna bakmayın. Müslümanların sayıca sayısısa sayısal bakımdan çoklu sizi kandırmasın. Siz azimlilere bakın. Siz gayretkeşlere bakın. Siz Allah'ın dinini dert, dert edine, Allah'ın dininin dışında bütün dertlerden yüz çeviren ve sadece ama sadece Allah'ın yolunda koşanların sayısına bakın. İşte arkadaşlar Allah subhanahu ve teala bunların haricinde diğerlerini götürecek. Allah yolunda cihad etmeyen, Allah yolunda gayret etmeyen, Allah yolunda bütün varını, bütün zamanını, bütün meşgalesini Allah yolunda harcamayanları götürecek, yerine Allah yolunda cihad eden, Allah yolunda davet eden, Allah'ın dini uğruna her şeyini feda eden insanları getirecektir. İşte bu da Karşımızda duran en büyük tehlikelerden bir tanesidir. Bu tehlikeye karşı yapacağınız işte birinci hutbede söylediğim gibi azimle Allah'ın dinine yardım etmektir. Yatarken yardım etmek, kalkarken yardım etmek, çalışırken yardım etmek. Her alanda yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki bunlara bütün elimizle, bütün gücümüzle sarılmak, uykuyu bahane etmemek yorgunluğu bahane etmemek, yaşlılığı bahane etmemek, maddiyatsızlığı bahane etmemek, açlığı bahane etmek sizin Allah'ın din uğruna yardım etmek işte azimlilerin sırtında yükselecektir bu din ve Allah'ın izniyle sabit kalacak kimseler de bunlardan olacaktır. Allahu Teala hepimizi bu değerli kafilenin yolcularından eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin.